Meşhur bir büyük günlük evradı var. Selamun aleyküm tekrar. Evet, bu evrad-ı şerifte uzun olduğu için tabii ki e, hepsini birden okuyamayız ama e, bazı yerlerde böyle e, bir arada e, fırsat bulmuşken şöyle e, Çok daha fazla çeşitli duvarlardan farklı diğer dualardan da e, ele alalım. Eee yine Ehli Beyt'tendir. Kendisi aynı zamanda Türk'tür. Ee, ve sadece gizli zikir yaptığı için de ona göre dualar biraz farklıdır. Hem gizli zikir hem de açık zikir yapan Mevlevilerin duası var. Ee, dolayısıyla farklı farklı dualardan bugün yani hem Mevlevi'den hem de Şahnush Menzileri'nin dualarından örnekler daha sonra diğer başka farklı dualarda eee okuyacağız. Aûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente'l-melikul hayyul hakkul mubinel ladî lâ ilâhe illâ ente. اللهم انت الملك الحي القيوم الحق المبيد الذي لا إله إلا أنت أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ورادك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صلات أبو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يعفر ذنوب إلا أنت يا غفار La havle ve la kuvvetin la billahil aliyyil azim Evet Öncelikle buraya kadar okuduğumuz bu duada ilk e, kısım tevbe, Seyyid-ül İstifar tevbesidir Allah'ım sen meliki haysın, sen ki kayyumsun Sen hakkımı binsin Allah'ım sen bir Allah'sın ki senin bir eşin benzerin yok. Sen Rabb'imsin. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Ve sana verdiğim ahdimde, sözümde duruyorum. Gücümün yettiği kadar. Allah'ım yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ve sana yöneldim, seni tanırım, nimetini takdir ederim. Ve yine günahlarımla sana dönerim. Günahlarımı bağışla. Çünkü biliyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın. Ey gaffar olan Allah'ım! Subhanallah! Velhamdülillah, tesbihim de, hamdim de Allah'adır. O kendisinden başkası olmayan Allah, o her şeyden daha büyük olan Allah, onun havli kuvveti olmadan hiçbir şey yapamayız. O Ali ve Azim'dir ve el al ve el aakhir ve el zahir ve el ve o şeyin alim yehim yemiet ve şeyin kadir ve Vahve ona her şeyin kadir, evet. O eveldir. Her şeyden önce o var. O en sondur. Her şey fani olunca yine o kalacak. Ve zahir ve o her şeye galip olan, her şeyde görünen, kendini gösteren ve her yerde gizli kendini saklayan O'dur. O her şeyle her şeyi bilendir. O ihya eden, öldüren O ölmeyen, ölümsüz, diri, hay olan O'dur. Her türlü hayırlı işler O'ndan gelir. O'nun eliyle'dir. O Allah her şeye kadirdir. Sübhaneke ya azimel muazzam, Sübhaneke ya kayyumel Mukarram, Sübhaneke ya baysu, Sübhaneke ya varisu, Sübhaneke ya muktedir, سبحانك يا آلم السر والخفيات سبحانك يا بعس من في الجدالة والمسمكات سبحانك يا مستعبد جميل خلائق سبحانك يا مقدر المجد والصرافق سبحانك يا من لا عليه الآفات سبحانك يا مكوين الأزمنة والأوقات على قدرك وتعالي تما يقول الظالمون أولوفا كبيرا سبحانك يا موتيق سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا هاي يا قيوم الذي لا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناسوت خلقتنا ربنا بيديك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعماء ولك الطول والآماء Tebarekte Rabbena ve tealeyten estağfiruke ve netubu ileyk. Evet. Mübarekler dua etmesini bilen, ağzı dualı insanlar derler ya, hem bir de ilim var, demek ki bu birleşti mi? Bilgili bir ağzı dualı insan ortaya çıkıyor. Ve kalbi maneviyatı da var, enerjisi de var, Allah'a yakınlığı da var. İşte onların yaptığı dua bir model dua böyle bir şey olur. Ee, ne diyor Allahım? Sen ki azim ve seni tesbih ederim. Allahım sen ki kayyum ve mükerramsın seni tesbih ederim. Sen muktarim, muktediri, mutlaksın seni tesbih ederim. Sen sırrı ve kafi olanların bilen Rabbimsin. Bütün alemdeki gizli sırları, açığa vurulanı vurulmayanı, her şeyi bilensin. Sen varlıktaki, balıklardaki, haşeredeki, her şeydeki efend sırları bilen, onları yaratan Rabbimsin. Seni tesbih ederim. Bütün varlıkların yaratanı ve mabudusun. Sen vecdin de, sevafığın da her şeyin muktedir olan takdiri buyuransın. Sen kendisine afatın sıkıntının, hastalığın arız olmadığı Rabbimsin. Sen zamanın da vakitlerin de yaratanı Rabbimsin. Senin kadrin her şeyden yücedir. Sen zalimlerin her türlü Kibir ve gururundan daha yücesin. Sen köleleri azat edensin. Seni tesbih ederim. Semen sebeplerin de Rabbisin. Onları da yaratan sensin. Ey hay ve kayyum olan ölümsüz Allah'ım. Seni tesbih ederim. Sen benim ilahımsın. Mabudumsun. Meleklerin de seni tesbih ederim. Rabbim sen beni iki ellerinle yarattın. Ve diğer varlıklara da üstün kıldın, seni tesbih ederim. Hamd sanadır, nimetler de sana, şükürler de sana. Rabbim sen bizim Rabbimizsin, ne mübareksin, ne mukaddessin, sen ne yücesin. Sana istiğfar ederiz ve sana tevbe ederiz. Evet, şanlaşmanızların duasını bu kadarıyla yetinelim. Daha devam ettiği için, uzun olduğu için hepsini okumayacağız. Tabi tek gizli zikir yapanlarda bunun tadı alınır. Açık zikir yapanlarda tabii ki o zaman biraz daha açık zikire uygun tevhidler zikredilir. Tevhid duası diye bildiğimiz dualarda söylenmesi gerekir. Çünkü açık zikir tevhidsiz yapılmaz. Dua da ona göre tevhidle birlikte yapılması lazım. Bu açıdan ama sadece İhlas-ı Şerif'in, Nakşibendi tarikatının büyüklerinin İhlas-ı Şerif okuyup onun hatmini yaptıktan sonra bir azimet duası var. O azimet duası da çok ilginçtir, çok tesirli, çok mübarek hastalara da okunursa büyük tecellisi olan, görülen bir duadır. Onu da okumadan geçemeyiz. Yani evrad-ı okunduktan sonra İhlas-ı Şerif okunur. Ondan sonra bu azimet duası yapılır. Çoğu arkadaşlar bilmez. O açıdan dinlerseniz faydası vardır. Manasını vermeyeceğim. Sadece hemen okuyup az bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Uksim aleyküm eyyühel ervahur ruhaniyyun vel melâikentü vel nuraniyyun. Bismillahin nur Bismillahin nur Bismillahin nur Ezen ezenin a'lin a'lin nurun nurun ara adi'un nurun hamriyun zumriyun nurun nurun nurun naksamiyun makbunun mek nur Allahu Rabbi nur ala الله رب النور الاله الله رب النور الاله الوهان الوهان الوهان العجنه العجنه العجنه السا السا السا يا ملائكه النور بالنور الذي أضاء منه كل نور أجيب وأهبت بالنور الذي أهت بكل النور، أجيب وأهبت بالنور الأعلى النور، النور بحق رب النور، رب هانك رب هان بازخ بازخ رب رب شل شهين شل شهين mel shehiyun kel shehiyun kel shehiyun lam shawhiyun lam shawhiyun mel shahwiyyun mel ver shehiyun ver shehiyun rab shehiyun rab ver shehiyun Neşârişâ, neşârişâ, huşâ, haşîn, ecibûnî taîîn, ve bima emertüküm sâmiîn, müsrâîne bil ezzet-i samâdiyeti, vel kudret-i ebediyeti, vel izzet Evet, böylece İhlas-ı Şerif'in tasarruf ve mütevekkel melekleriyle birlikte azimet duasıdır. Çok yüksektir. Bu açıdan i̇hlas Şerif bin defa okuduktan sonra bununla birlikte tevessül teve, e, tevekkül edilir. Böylece bu da Şah-ı Anlaşma Şah usulündendir. Efendim, şimdi okuyacağımız yine bir Mevlevi tarikatından az bir bahis ama bu mevlevi tarikatı sadece gizli zikir yapan değil, açı zikirde yapan bir mevlevi tarikatı ee, aynı zamanda aynı zamanda nakşidir bunlar. Hem nakşi hem de kadiri açı zikirle birlikte yapılan dua örneklerinde arada farkı da anlamak için e, bazı ipuçlar vereceğim. Ee, hem açı zikir hem de gizli zikir yapıldığı zaman orada e, arada fark bu hemen hemen yaklaşık aynı olsa da ee, içinde daha fazla tevhid geçen dualar seçilir. Çünkü tevhid zikri daha fazla yapıldığı için e, onun e, duada da e, karşılığı bulunması lazım. Bu açıdan fark böyle diye özetleyebiliriz. Biraz sonra birkaç örneklerini vereceğim. Ee, örnekler verirken de siz de farkına varacaksınız inşallah. <gülüyor> Yine Naşmenizlerinin başlangıcı başlıyor. Sadece Estağfurullah ilave etmiş. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الله هو الحي القيوم وترب عليه وسلم كن توبه اللهم ان تسلام امنك السلام انك ارجو السلام, السلام حينا ربنا بالسلام ve dahil la bi fazlika ma karim kaza rakaza selam Tebarak tema tane telek el hamd ya zel ikram Evet dediğim gibi burada ne yaptı? İstighfar getirdi. Çünkü istighfar kadriyi aç zikir yaparlardı. Önce söylenir. Sonra diğer e, dua ve şu hani namazdan sonra söylediğimiz duada açık zikri yapanlar da çok e, uzun Allahümme tesselam emin ke selam hayna rabbena bisselam ve edekilna dâreke bifadlike ve keremke dâreke dârasselam tebarekte ve te'ale itiyazel celâli vel ikram demek ki Allahümme <gülüyor> tesselam evet bu duada e, nedir selamsın sen senden selam gelir yani bizden sana selam, senden de bize selam olsun diyor. <gülüyor> ve her selamet, huzur, her güzellik sana döner. Bizi öyleyse Rabbimiz selam cennetine girdir. Fadlı kereminle dar selamına koy. Rabbim sen ne mübareksin ve sen ne yüce aşkın gücün sahibisin. Hamd sanadır. Ey Celal ve İkram sahibi. Allahümme <tuh> lekel hamdu hamden yuafi ni'amik ve yuka fi mezide keramik Ahmeduk Ahmedüke bi cemiyeme Mahamidik. Kullama ma'alimtü minha ve ma'alem alem ve ala cemiyeni amike ma'alimtü minha ve ma'alem alem ve ala küllihâ Ne diyor burada? Allah'ım nimetlerin karşısında gerektiği gibi hamd ve her bütün hamd sanadır. Allah'ım keremin, fadlın, o coşkun keremin karşılığında yeterli bir hamdi sana yapmak isterim. Ve bütün gücümle, bütün hamdin unsurlarıyla sana hamd ederim. Bildiğim, bilmedim bir bir türlü nimetlerin var. Hepsinden dolayı her halinde her haline sana hamd ederim. Auzu <tık> billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Onun saatip Ondan sonra elhamdülillah. Allahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike Levmulkü lehu'l hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Şimdi buraya kadar olan bildiğimiz dualar. Şimdi sadece tevhid hani fazla olur dedim faz, fark olarak. Hem kadri hem nakşiy hem kadri ve hem nakşiy birleşmiş olduğu bir dua örneği Mevlevi tarikatından görüyoruz. La ilahe illallahul melikul celam لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز المضفر لا إله إلا الله الكريم السنت لا إله إلا الله كبير المتعلا لا إله إلا الله خالق لا إله لا إله إلا الله المعبد بكل مكان لا إله إلا الله مذكور بكل لسان لا إله إلا الله معروف بكل أسماء لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن La ilaha illallah iman bi la illallah iman minallah la ilaha illallah la ilaha illallah la billah la ilaha illallah nabudu la ilaha illa iman la ilaha anta la ilaha rabbna kullu shay la ilaha la yafna kullu shay la ilaha la ma kunakul min la ilaha malikun La ilahe illa la ilahe illa ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe hadil la ilahe illallah La ilahe illallah khairul rasulin, la ilahe illallah khairul fatihin, la ilahe illallah khairul gafirin, la ilahe illallah khairul rahimin, la ilahe illallah wa-ahdehu wa sadaqawadhu, wa nasar abduhu wa zidunduhu, wa hazm al hazam wahtum wa la shinbadhe, la ilahe illallah ahirul nima. Ve ve Evet bir çırpıda hızınız olsun diye okudum. Bu demek ki sadece burada en azından 15-20 defa daha fazla e, tevhid getirdik. Tevhidin arkasında aleyküm selam. E, tevhidin arkasında Allah'ın güzel isimlerini ve ondan arzu ve isteklerimiz ne varsa onları ilave ederek söylemiş olduk. Hem tevhid hem de Allah'ın en güzel isimleri değil mi? Nedir? E, Allah'tır. Ondan sonra ona en güzel, en kolay ve en tesirli kendisine bizi ulaştıran kelime, kelimeyi tayibi tayyib -i, münciye ve yani şahadet diye bildiğimiz işte bunlardır. Bizi en kolay Allah'a ulaştıran, kulu Allah'a en kolay yaklaştıran şirki aradan kaldırmaktır. O nedir? O da tevhiddir. İşte tevhidin zikredildiği. Allah diyeceğiz de, şirkimiz çok. Onun için Allah'tan zevk alamıyoruz. Şirki, ehli şirk Allah'tan zevk alamaz. Hep aracıları tapınmak ister. Bir el uzanır, Eli rapsa nedir? Bir ayak uzanır, güçlüdür, muktedirdir der. Hemen ona tapılmaya başlar. Bir bilgi hemen ona tapınır, Allah'ı unutur. İşte insan şirkten kurtulmadıkça Allah'a yaklaşamaz. Allah dilese de o kalbinin, nefsinin, arzularının adını çağırmaktadır. Allah'ı değil. Onun için önce şirk öne alınıp şirkten kurtulduktan sonra Allah zikri aşk ile, muhabbetle ona yakınlık hissedilerek söylenir. Bu açıdan bu tevhid ile birlikte yapılan zikirler bu şekilde duasıyla bitirilmesi lazım. Evet sevgili kardeşim, onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülku ve lehul hamdü yuhiyyi ve ümit ve huay hayyullâhe mütibiydi il kadir diye ya da bu hayyullâhe olmadan il hayr ve huayla Şeyin kadir diye bitirilen namazdan sonra okuran bu dua çoğu çok mübarek duadır. Sonra la ilah el melik el cebbar, olan Allah'ım diyorsunuz. La ilah Allahu kahhar. Evet la ilah biliyorsunuz. Sonra la ilah Allah kerimü settar. La ilah Allah Bunları böylece böylece bilmiş olurum bazı şeyler niye işte tarikatlar var niye olsa olmasa bazı tabi, tabiata fıtrata karşı gelmek e, yanlışına düşmeyelim e mevsim niye var niye yaz var niye kış var falan niye hepsi bir olsa bir mevsim olsun şu anda bu kişi nimeten ankörlük ediyor bu isteğiyle çünkü dört mevsime sahibi olamayan ülke keşke bir dört mevsim değil de üç, iki olsa tek mevsimde yaşayan insanlar mutlu yaşamıyor zengin değiller İmkansızlıklar içerisinde kıvranıyor. Sen de diyorsun ki niye dört mevsim? Niye dört mevsim? Yani daha az bir kendine zarar vermek üzere dua ediyorsun. Efendim, hayır dört mevsim ile de fitnelenecekse fitnelenirsin. Dört mevsimle ile fitnelenir mi insan? Ya istiyor ya. Farklılıkları hazmedemiyor. Bu defa tek şey olsun, tek mevsim. Fitnelenmek aslında dört, beş, on, yirmi, otuz olmakta değil insanın içindedir. Bir de olsa fitnelendik adam yine fitlener. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki sizi bir ümmet yaratsaydın yine fitnelenmekle imtihan olacaktınız. Yine siz birbirinize düşecek, boğazınıza girecektiniz. Öyleydi. İlk Avrupa'ya geldiğimizde tek camiler var. Sonra millet cami içinde dövüştü. Ondan sonra farklı farklı camilere ayrıldı. Giri tekrar bire git. Yine dövüşecek adam. Fitne adam kabiliyeti ve gelişmemiş insan. insan yine o tek camide tek millet olduğun yerde de yine seni birileri gelir fitneler fitneleriyle de açıksan bunları yaparlar. Onun için mesele mezheplerin farklı çok olması, tarikatların olması değildir. Mesele insan yetiştirmektir. Adam gibi adam. Yanlış yerlerde bazı şeyleri anlamak efendim fikrin kendisine, sözün kendisine, ilmin kendisine taneden insan cahil insandır. Evet sevgili kardeşim ee, münacat duaları var salavat şefeler var münacat türünden Şah'ın açma dizilerini yolunda ya da onun prensibinde bazı güzel dualar var. Ben bu kadar yani çok güzel dualar Naşime Nizametlerinde vardı yok mu diye bu kadar bilmiyordum ama bu kitap okuduktan sonra gerçekten çok güzel. Benim de bildiğim okudum Sirhubat ya da Sirhubat duası vardı. <gülüyor> ee, burada varmış başka kitaplarda görmedim ve çok e, siyatik ve ağrı mafsallarda ve diğer e, Ağrılar e, için çok olan Bir dua burada da varmış. İnşallah bir ara onu da okuruz. Evet. Efendimiz salallahu aleyhi ve sellem e, dualarından ve bu mübareklerin kitabından aldığı bazı dualarda e, zaten Şahin Haşim Ehli Beyt'in büyüklerinden olduğu için evet ağrı ve şey için onu okumamı istiyorsanız Hemen bir, e, e, efendim hemen aramam lazım onu hazırlamamıştım ama e, bir bakayım hemen eğer bulursam tabii ki okuyor, okuruz. Besmele-i Şerif'in, Abdülkadir Nesler'in Besmele-i Şerif'le yapılan dualar var. E, ben Bir sürü dualar var ama inşallah şimdi olmazsa bile e, bir ara okuyacağımızı bilin. Süreyi Rahman ile ayetlerle, Kur'an ayetleriyle kısa sürelerle tevessül duaları var. Ee, önümüzde günlerde okuyacağımız dualar hangileri derseniz işte o baptan olarak bunları zikredelim. Ee, o sirubat duası hemen şu anda gözümün önüne gelmedi. Burada e, geçtiği zaman. Münacat-ı İmam-ı Azam var. İmam-ı Azam münacatını okuduk mu Bilmiyorum. İsterseniz bugün İmam Azam münacatıyla bitirelim. Evet. Hazreti Osman'ın okumaktık da bunları. Hazreti Osman'ın e, duası var. Kur'an e, ile müracaat duası İmam Mazam'ın okuyan değil mi? Hadi bakalım. <gülüyor> Allah'tan rabbimizdir. Allah'ın ismini bize hatırlatır. Allah'ın ismini bize hatırlatır. Allah'ın ismini bize hatırlatır. Allah'ın ismini bize hatırlatır. Allah'ın ismini bize hatırlatır. Allah'ın ismini اللهم أنت حي حنان حليم حميد حكيم حق حفيظ حسيب أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت دائم ديان دافي أسألك أن تدفع عني شر ما أحاذر من أمر الدنيا والآخرة <تصفيق> أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت رحمان رحيم رب روف راهيم رازق رزاق فارزقني من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت سلام سميع ساميع تسمع دعائي وتعلم سرري وعلى نياتي. فلا تُعرض وسلمني من الشد كله. أسهلك رضوانك والجنة. اللهم أنت واحد واجد ولي وكيل ودود وارث وهاب. Allahümme ente latifun terzug men teşabi gayri hesab Ferzugni mafireten min indik Ve cealli min ebadike sâlihîn Esselik erduanek vel devam ediyor ve daha uzunmuş bir, iki, üç sayfa, üç buçuk sayfa Onun için hepsini okumayacağım Demek ki bu onun mübarek e, günlük evradı e, diyebileceğimiz bir dua. Ama onun tarzı da farklı değil mi? i̇mam dua tarzı da farklıymış. Allah'ım sen mennansın. Mennan fazlaca nimet veren demek. Mucivın kolunda icabetin eden. Müminin güvenilen. Yani kendisine evet. Müheyminin sığınak. Melikün kral sahibi her şeyin sahibi o. Mutekebbirun, musavvirun, malikun, mutin, veren, maniun ve isterse vermez. Melikun, e, melikine kral deme güce. Müteanen, musebbih, musebbahun, pardon musebbahun, evet kendisine tesbih edilen. Macidun, muhyin, mumit evet. Öldüren, dirilten, her türlü aşkın, şevkin sahibi olan. Muktedirun, mobinun, Allah'ım sen bunca güzel sıfatlarınla ben senden rızanı ve cennetini istiyorum. Allah'ım sen Hayısın, hannansın, halimsin, hamidsin, hakimsin, haksın, hafissin, hasib. Senden rızanı ve cennetini isterim. Allah'ım sen daimsin, yansın dafisin. Allah'ım şerilerin şerrini, dünyadakilerin, ahirettekilerin şerrini benden def etmeni isterim. Allah'ım cennetini ve rızanı isterim. Sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen Rabb'sin, Rauf'sun, sen Rahim'sin, Razzak'sın, razıksın, bana bildiğim, bilmediğim yollardan rızıklar gönder, rızıklar veresin. Allah'ım senden rızanı ve cennetini isterim. Allah'ım sen selamsın, semisin, samisin. Duası kendisine yönelen Rabbim'sin. Sen açığı da, gizliği de, Aşkarı da saklananı da her şeyi bilirsin. Senden bir şey uzakta kalamaz. Her şey sana ayandır. Beni şerlerin şerinden koru. Allahım senden rızanı ve cennetin isterim. Sen vahidsin, vacitsin, velisin, vekilsin, vedütsün, varisin ve hapsin. Senden rızanı ve cennetin isterim. Sen latifsin. İstediğine sorgu, sualsız, hesapsız verirsin. Bana senden bir bağışlanma ver. Rızık olarak bunu istiyorum. Ve salih kullarından eyle beni. Senden cennetini ver rızanı isterim diye bitiyor. Sevgili kardeşim demek ki dili olan şeyler de aşkı olan Başka söyler. Yani adam vardı. Dili olur, konuşur. Deli olur, konuşur. Aşkı olur, konuşur. Yani arada fark var işte. Evet, evet, evet, evet, evet. evet. Sevgili kardeşim, İmam-ı Şafi'nin münacatını almış kitabına. İbrahim Etemin münacatını okuduk. Başka, aynı kitapta değil, başka kitapta. Bu da geçti tekrar okumuştuk. Evet. Münacat İmam-ı Azam var. Üç dört satır oldu. Onu da okuyalım. Teberke. Tu Rabbi, Haliki, Subhana, Rabben Latifen, Kadiren, Münana. İlahi Haliki, İlham Bukai, Tekabbel Tevbeti, Vafir Hatai. İlahi Sırtu, Mağlubel, Maasi, Fela Adri, Helaki, Ev Halasi, Zunobi Kulle Yevmin, Fi İzdiadi, وَاُمْرِي كُلَّ يَوْمٍ ف۪ي اِنْتِقَاد۪ي Aman Allah, çok tatlı. Allah'ım, sen Rabbimsin. Ben ise isyan kulunum, isyankar kulunum. Seni tesbih ederek geldim huzuruna. Sen Rabbim, latifsin, kadirsin, Menansın. Öyle bildim, öyle geldim sana huzuruna. İlahi sen yaratanım halıkımsın. Gözümün yaşına acıyasın. Tevbimi kabul eyle. Hatamı bağışla. Allah'ım günahlarıma mağlup düştüm, yenik düştüm. Bilemiyorum ihlasım kabul mü? Sonum Ne olacak? Helakım yakın mı? Günahım her gün çoğalmaktı. Ömrüm ise her gün azalmaktı. İslamlık.